حمد لله الذي جعل والنبي عليه الصفي Salakallahu la'l-azim, Allah'u men faalâ, ve Kur'an'l-azim bari benâhî, Rabbil rûbillâ alemin. 54 fazla, 36. .lasse. Neymiş? Ölçüyü, tarzıyı, taslamam tarz yapmak. allah Teala ve Tekeders Hazretleri, her işimizde bizi uyarıyor. allah Teala her gece bu derslerden hakkıyla istifade etmek nasıl? Biz burada Kur'an'da anlatıyoruz. O şeyler konuşmuyoruz. Gelirsiz, kaynaksız konuşmuyoruz. Hep konuştuğumuz ahad kelimelerden, Kerimelerden, ve hadis ibarettir. Bu din-i bize böylece geldi. Biz de bunun nesil herifte böylece ulaştıracağız inşallah. Bu bazı ilahiyatçıların, bilmem edebiyatçıların, bilmem felsefecilerin Ne dedikleri, ne ettilerüze alakadar etmez. Bunlar inkar edenler ve birçok şeyleri şeylere itiraz edenler. Ve biz Allahımızın izniyle Rabbimiz Kemal Recep ne buyurttuysa sizlere onu beyan edeceğiz. İnşallah Allah'ın İlim öğrenmek farz. Hangi ilim öğrenmek farz? İnsana farz olan amellerin ilmini öğrenmek farz. Ama ben şimdi harf bana farz değilse harf meselelerini öğrenmem farz değil. Ama harf bana farz olduğu zaman gideceğim zaman harf meselelerini öğrenmem farz olur. Malım yoksa zekat meselelerini öğrenmem farz değil. Ama malım olduğu zaman bunun nisabını, hesabını ne kadarından zekat düştüğü ki ve zekat verilebileceği bu gibi zekat meselelerini öğrenme farz. E, Namaz herkese farz. Namaz herkese farz olduğu için taharet ahkamı yani tahhaladan başlayan temizlik oh. ve abdest ve kuşurla ilgili meseleleri öğrenme. Herkese farz. Oruç diyelim farz. Bir adam oruç Nasıl tutulur? Ne vakit niyet edilir? Neyle bozulur? Bunlar. Bunlar ilmihal. Ne buydu sallallahu aleyhi ve sellem? Talebul ilmi fezikil batun. Alâ gülü müşlime, mü Bunu bedaviyi böyle alıyor ve müşlime diye de alıyor. İmam Begabı Hazretler tefsimidir. İbn-i geçiyor, mü müşlime yok. Ama mana aynıdır. İlim tahsili her müslüman her kadına farz. Hangi? İşte burada, ee, ne anlaşılıyor? Farz-ı ayın var, farz-ı var. Sen şimdi cenaze namazı nasıl kıldırılır bilmem farz değil. Cenaze imam var zaten. Mesela, şimdi cenazeyle ilgili ahkam yok, ticaretle ilgili ahkam, ticarete uğraşmayana farz değil. Hangi şeyi yapmak insana farz, onu öğrenmek de farz. Yoksa doktorluk, bazıları öğrensin, öğrensin ama herkes doktorluk öğrenmesin, nasıl farz olacak yol yapmayı bilmek, nasıl farz olacak? Herkes ilme müstehid olmaz, herkes ilme kabiliyetli olmaz, zaten herkes ilme çalışacak olsa ne bankal kalır, ne manav kalır, ne kasap kalır, e, bütün, e, ne çöpçük alır, ne kadar önemli meslek bunlar, çöpçüler çalışmasa memleket ne hale gelir? Her, herkesin işi var yani. Biri işini bıraksa öbürü rahatsız olur. Fırın ekmek yapmasa herkes gittiğimizde. Adam su dairesinde çalışmasa, sular göndermese, sebeb etmese sular akmaz. Elektrik ona getir. Yani, e, bu kadar meslekler var, işler var. Herkesin işi gücü var. Allah Teala İslam'a uygun yapsın. Muharek yapsın. Amin. E, şimdi ölçü ve tartı meselesi. Bugünkü dersimiz bundan ibarettir. Ölçüyü tam yapmak, tartıyı tam yapmak Bu tabii ölçüyle tartıyla Uğraşanlara yöneliyor e, Bu ustaki hükümleri Bilmek, işte helallah rahmet dikkat etmek Ama bizde içimizde var Bu ölçü tartı işi olanlarımız var İçinizde Bazı işlerimiz var, ölçüyorsunuz, tartıyorsunuz Ve bu işte Diyelim e, bir nasibim yok Ve lakin e, Bu fazla. 36. farz diye beyan edilen farz ehline yöneliktir. İman dedi, merkeze yönelik, namaz dedi, merkeze yönelik. E, ölçü tartı meselesi ölçen tartanlara teveccüh eder. Her Herkese alakatar etmeyi bilir. Ama her herkese alakatar edenler eski ben ölçü tartıp da satan taraf değilsem de müşteriyim. Yani onun yaptığı hata veya yanlışlıktan kim zarar görüyor? Müşteri zarar görür. Bu ölçü tartı için düzgün olmazsa Halkın tamamına zarar cevap gelir. Çok yanlışlıklar olur. Kur'an-ı Kerim bu işin üzerine çok durdur. Çok harcı var bu beslede. Ve lâ tâbfe bilbikâ illâ gîdû Bir hadis-i var. Beş şeye karşı beş bela. Ham sünni, ham sünni. Hâneka illa sallatallaha imanilu bir kavim bir topluluk sözünü bozarsa Allah'a verdiği sözü bozarsa kullara verdiği sözlerde de durmazsa mutlaka Allah onların başına düşmanlarını musallam eder. Allah. Ne alaka dersin ama böyle işte. Sözde durmak ve ufuk illa ahdimizi ifade sadece başta Allah'a verilen sözler var. Ne <gülüyor> ahdekâne beş vakit namaz kılacağız diye biz Allah'a söz verdik. Ne zaman söz verdik hocam ben böyle bir şey hatırlamıyorum. Sen dün diğini de unuttun zaten. Neyi hatırlıyorsun ki? Allah Teala ''Elesdül Rabbikum'' ''Bensin Rabbiniz değil mi?'' sordu. Ruhlar aleminin. ''Kalu'' herkes ne dediler? ''Bela'' ''Elbette Rabbimizsin'' dediler. Rabbimizsin ne demek? Rabbimizsin, bizi yaratansın, yaşatansın yetiştirensin, büyütensin, kefale edersin. Ne buyursan yapacağız deme, öyle değil mi? Allah. Bunun altında bütün bu emirler yasaklar yok. Ama şimdi dünyaya gelince başladı mızıkçılık. Bu çok ağırmış, bu çok zormuş. E, bu devam ediyormuş. Ben bunu bir, bir gün iki gün zannettim. E, yok. Sözü bozanların Allah başına düşmanlarını sallıyor. Allah'a verilen söz böyledir. Bunlara verilen sözde böyledir. Maalesef bugün sözün hiçbir önemi kalmadı. Eskiden derler bu adamın sözü senettir. Yani söz verdiğinin yazıya rüzgün yok. Şimdi senedi de boş. Çeki de ödemiyor. Yani sözü senet nereye geldi? Yazdığı senet boşa çıktı şimdi. Berbat oldum mevleketin. Efendim işte bu millet Müslümandır da ııı ee, niye birbirini öldürüyor niye efendim gasp oluyor, hırsızlık bu kadar çok oluyor, kadın kocasına itaat etmiyor izinsiz sokağa çıkıyor, açılıyor saçılıyor, adam karayı çok falan dövüyor, öldürüyor, pişaklıyor falan filan, madem İslam'da böyle şeyler haramdığında bu neden böyle oldu neden böyle oldu, bana soruyorsun dini yasap ettiniz sohbetleri yasap ettiniz Mazedenleri hapse attınız. E doğru söyleyen alimleri idam ettiniz. İstiklal Mecmuleri caydırır. idam fermanı verdi alimler. Millet cayibo. Ha şimdi yeni yeni biraz dışarı bir konuşmaya başladım ama o zaman bir hocı efendi eski dönemde katip vaiz tabii bazı da çok tesirli olduğu için onlara izin verme olan hiçbir lazım değil. Birler bir derbi de olur diyor ki yani radyoda konuşmaya o kadar heves ediyormuş o kadar heves ediyormuş ki yani çok tesirli konuşurken millet işte Allah'tan kitaptan haberdar edecek yani 40lı yıllarda 50lı yıllarda falan yani 50-60 sene evvel konuşuyorum bir kere konuşabilmiş hemen yasaklanmış hiç daha konuşamamış adamcağız o hasretle gitmiş halim adam bir kere konuşabilmiş e şimdi her gün konuşuyor elhamdülillah demek lazım elhamdülillah yani çok şükretmek lazım. Benşekal kümlenziğinden de şükrederseniz nimetinizi artıracak. Bir kere konuşabilmiş adam ya. <gülüyor> Fakat o zaman da televizyon yok, bir şey yok falan. Herkes başında. Böyle de tesirli bir adam konuşursa ne olur? Millet birden döner. E istemezler. Zaten milleti yoldan çıkaran arkadaşlar canımız çıktı diyorlar. E bir daha bu hocalar yola mı alsak? İstemezler. Burpalı Masih Kamil varmış mesela. Şehzade başına vaaz edermiş o zaman. Yarım saat vaaz edermiş, vaaz dolarmış, taşarmış. Tabi benim babamın nakletlikleri o zaman tabi yaşlılardan dinledik. Şimdi içerisinde tanıyan, duyan da pek yoktu. Urfalı Mahmut Kamil hocam. Ama bir tesirli konuşmuş, bir tesirli konuşulmuş, millet ana gelmiş. Vay bu, millet ayağa kalkacak, doğru Kıbrıs'a sürmüşler ondan. Yani bir iki tane konuşan vardıysa da onları yasaklamışlar. E şimdi böyle bir zamanda millet cahil yetişmiş. Ahmet'i sayamıyorum. İslam şartları bilmiyor, helal haram bilmiyor, cennet cehennem bilmiyor, bir devletin kafasını karıştırdınız, cennet var mı, cehennem var mı, acaba da sokulmuş mu? Bazılarının kafasına. E bu adam Allah'tan korkar mı? Allah'tan korkmayan kuldan utanır mı ya? Şimdi, bu din niye bu milleti frenleyemiyor? Haramlardan uzaklaştıramıyor. Madem Müslüman duran, niye bu kadar kul hakkına e, dopunuluyor, gazeteler, dergiler yetişemiyor haberlere yapılan zulümler millet birbirine. Bu nedir? Bu nedir? Milletin adı Müslüman ama kendi dinden habersiz. Sadece adı Müslüman, nüfus kağıdı Müslüman. Allah. Şimdi onu da istemiyorlar, nüfus kağıdından da çıkartmışlar herhalde. Çıkarttılar mı? Çıkartacaklar mı bilmiyorum. Onu da istemiyorlar yani diyorlar nüfus kağıdında yazmasın. Niye yarılmasın? Belki ben gavurum diyor. Niye Müslüman yarılmıyor? O zaman gavurum yaz. O zaman da diyor polis bana yan bakar kes bakar. Ne alakası var vatandaşsın sen. Gavur olan da vatandaş oluyor. Gavur olan cennete giremiyor yoksa. Buralara giriyor. Çıkıyor Türkiye. Soru yok. Korkma gavurum demekten. Yani Müslüman yarılmayı istemiyor. Demek gavur söyledi ha. Müslüman olan istemez mi? O zaman tamam. yazsın oraya ne mal oldu? <gülüyor> ne mezhep oldumun, gelsin oraya. Onu da istemiyor, ayrımcılık olun. Lan necilik olur, hiçbir şeycilik olmaz. E adamı kandırıyorsun Müslüman'ın diye kızını alıyorsun, sonra kabuğun çıkıyorsun. Adam da diyor, vah verdik kızı buna, çıktı sapık. <gülüyor> e şimdi hocanın, hocanın, Müslüman'ın kızını alabilmek için, e şimdi bu şiadında e, istemiyor ne olduğunun yazılmasını. Böyle karar bola getirecekse işte milleti falan. Millet dinden uzak oldu. Millet dinden uzaklaşınca helal haram bilmez oldu. Allah'tan, cehennemden, azaptan korkmaz oldu. Aa, bazı şu e, hurafeci hocalar var. Beyin gibi şey beni kastediyorlar. Hurafeci hocaların yüzünden millet dini anlamıyormuş. Ulan millet yeni başladı ki ne anlama birkaç senedir. Sizle uğraştık senelerimizle, şey, 20 sene sizi dinledi de. Şey Kaç kişi namaza başlarsınız? Kaç kişi kapattınız? Kaç kişi haramdan kurtardınız? <gülüyor> Milletten bugüne kadar şeyi bile yapılmamış böyle evlatlık diye bir şey yok İslam'da evlat alsan da evlatlık sana yasak yani kadına çocuğu evlatlık alsa o çocuk büyüse o yabancı olur o çocuk e ben bunu evlatlık büyüttüm diye o kadın onun yanına açık çıkamaz hayalet yapamaz, tek kalamaz. ancak süt emzirirse iki yaşına kadar o zaman süt evladı olur tamam bunu bile millet demiş şey haber şimdi yeni yeni başlamışlar ya evlatlık alıyoruz ama haberler şeyde programda söylüyormuş kanın. kadın bu cüpheli hocayı dinledim demiş şimdik evlatlık aldıydım ama uğraşıyorum ona süt emdirmek demiş süt verebileyim de bari evladım olsun hakikaten yoksa olmuyormuş ya bu kadar millet neler ne günahlara girdi bu meseleler hangi bilan aramı anlattınız ya Allah. İşiniz gücünüz teravih yok namaz üç vakit kadın paşa açık takılınır cin yok peri yok bunlarla uğraşıyorsunuz ya Esas kuramecisinizsiniz. Ayetler, adişlere dayanmadınız, hep aklınıza dayandınız. Mantığa dayandınız. Ne Diyanet Reisleri gördük yani, Diyanet Reisliği yapmış adam. Sakal diyor, sünnette yok diyor. Halbuki farz da kovma evladım, buyurdu. Dört mezet müküzarlardan efendim. Bu kadar önemli. Sünnet değil diyor adam, yok Diyanet Reisi. Geçenki öyle değil. Ondan evvelkilerden adam ne diyor ya. İsa Aleyhisselam gökte nasıl çekiyor et diyor. atmosferde hava yok. Oksijen yok, oksijen. <gülüyor> ya bunlar mı aradı? Kuravacı siz misiniz biz miyiz? Siz ne büyük materyaliteci olma, ilahiyatçı olma, felsefeci olma. Siz gidin ıı, uzay bilimcisi olun ya, astronot olun, bilim adamı olun, farelere maymunlarla çıkarsınız. Uydu ya, oksijen var mı yok mu senin? Onu mu sordular sana oksijen var. Mı? Allah ne buyuruyor, onu bu. söylemiyor. Saldırmışsın. Sen zirvüsüzsün mü Meryem? Meryem'in oğlu yaşıyor diyor. Şia kadın da incecik aranızda. Bu kabile hadis varken oksijen aradım. İşte bunlarla uğraştı bu millet. Milletin belası bu. Millete haklı söylemediler, doğruyu söylemediler, hele varam demediler. Kimileri kadınlar beni beğensin diye kadınlara göre fetva verdiler. Kocanıza itaat etmeniz şart değil. Hiçsiniz evden çıkabilirsiniz. Siz köle misiniz, nesiniz? Kadınlar da muyu beğenecek sanette? Kadınlar da beğenmedi bundan. Kadınlara bakayım söylüyorum diyorlar. Hoca diyorlar sen dokra konuşuyorsun diyorlar. Halbuki ben barı onlara uymayan şeyler de konuşuyorum. Ama kitaptan konuştuğum için. Millet anlıyor ki bunlar bizi uyutuyor. Bunlar bize yalan konuşuyor. Eğer cennet yok. veya cennet var, huri yok. Veya huri var, cinsel partner değil. Sekreter gibi olacakmış. Şimdi bu kadar kadın kimliyorum? Adam da Süleyman yeni İmam'ı, bilmem ne olursa olsun. Bu kadar kadın, kimse inanıyor bunlara? İnanmıyorum. Lan diyor, bu diyor, bizim gönlümüzü almak için... ya bizim. Atayca değiller, gireyi alacaklar diyelim. Yani bizi kandırma diyor. Cinsellik yok noktaya mı? Kadınlar da biliyor ki, huri işi var. Kur'an'da var. Kadınlar ahmak mı ya? Kadın akıllı, kadın Allah'a mı inanacak, sana mı inanacak yani. Yani bunlar bak basit gibi görülüyor ama, bunlar iman meselesi, itikat meselesi. Allah'ımızın var buyurttuğu şey adam yok diyor ya. Yani hadise zayıf diyorlardı, şimdi ayetine, ayete de zayıf ayet diyecekler ya. Veyahut da diyecek ki bu ayetin manası bu değil. Baksana Zekretli'ye evlendirdik kelimesini adam diyor ki sekreter gibi. Yani cennette sekreterlik ne iş var ki? Özel kalem lazım değil cennette. Hiç mi var ki? Yolda tıkanacak, su patlayacak? Kendine <gülüyor> ne olacak ya? Yani araba mı yolda kaldı ya? Telefon edeceğinde ne lazım ya? İçinden geçer ömüne geliyor zaten. Şekretlermiş. Yani, yani konuştuklar bunu anlamıyorlar. Lan biz bir şey söylüyoruz ama çok saçma oluyor yani. Onu da düşünemiyor. Bu millet kafayı mi miydi? Mahiyeti hadisi görüyor adam da. Allah'ın mealleri yani... Yorum yapıyorlar yanlış da direkt meale yanlış mana verebilen pek şu ana kadar çıkmadı yakın dolarda çıkar. Ama yorumlar, parantez, dipnot, onlar da bozuk çok. Evet. Fakat ayetin direkt manasını veren mi? Ha bu evrenmalar yazılısan demek hurilerle ilgilendi değil, hurileri on parça keke yaptı diyalo anlatacak. Direkt ne hale koyacak yani? Koyar yani bu kafa. Kafa bunu da yapacak. Yakın daha yakın da gördükçe hileke mahallelerin falan tamamen tahrip edilme tehlikesi olacak yani. Allah'tan bu eskiler Gamma'nın o şey şunlar bunlar yapmış da şimdi yeni yapanlar mecbur onlara uymak zorunda kalıyor Hasan Basri Cahtayef. Allah rahmet etsin. Kabirleri nur olsun. Bir de Maham Diyaz'ın falan. Şimdi yeni gelen tabii o kadar cesaret edeni şu ana kadar çıkmadı. Yani meali direkt kendi meali de bozacak. Ama kitapçık ayet ediyor ki ve ile mi buna var diyorluyorlar. Palaçani. Mimanta'dan ya öyle şöyle lahi. En tequl lihtam ma fitekru lihtam al-uhra. Senet yaparken alışverişiyle borç, senet şahit bulundurun, e, adaletli şahitler bulundurun. Ama e, iki tane erkek olsun, iki erkek olmazsa bir adam iki kadın olsun en azından. Niye kadın olsun? Çünkü kadınların biri unutabilir diyor, öbürü ona hatırlatır. Ayette bunu da söylüyor, biri unutabilir, öbürü ona hatırlatır. hatırlatır. Direkt ayetin mali hemen altına dipnot Ali Bulaç <gülüyor> dipnot neymiş o zamanki kadınlar okuma yazma bilmiyordu şimdikiler bildiği için bir kadında idare eder <gülüyor> ya Allah'ın ayeti var bu aşağıya böyle dipnot olur mu ya yani Rabbim illetini vermiyor biri unutabilir demek ki unutma meselesi onlarda fazla olduğu için şaşırma yok bu kadın aşırı cikidir Bilmemlerde birinci çıktı o bu tek de olur. Ya kardeşim kaye bütüne göre veriliyor. Ondan sonra istisnalar kayde bozmaz. bozmaz. İstisnalar kayde olmaz. Mesela bir adam bir kadınla tek yerde, bir odada tek başına ne yapmasın? Hı, Kal kalmasın. Ya, bu adam erliya Allah'tan. Çünkü kadın görse bir şey düşünme. Ve ona göre Allah ona müsaade edecek yani kadınla bir odada kalma. E Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem elini tuttu mu? Hiçbir kadın elleri tutmadı. E, halbuki masum, günahsız. Ama hüküm geldiği zaman herkese şamidir. Yani yoksa kadınlar bundan a, üzülmesin. Niye biz iki tane lazım oluyor? Sana birbirine destek olman için. Sonra bir kalkar, adam sana yalan konuşturmaya çalışır. Veyahallığım seni zorlar şu da borcun, falan, borcunu gizlemeye çalışıyor. Tek başına kadın zor olur. İki kadın olursanız birbirine kuvvet olursunuz. Sen de tek hedef olmazsın. Allah seni acıyor, kayırıyor da orada birbirine kuvvet düşün. iki kadın olmayı. Rabbim şart koşuyor. E sen şimdi niye bundan dağlanıyorsun Allah? Allah bir kaide zaman. Peygamber de uyuyor sallallahu aleyhi ve sellem. Erkeklere de kaide var, kadınlara da kaide var. Herkesin hakkında Allah kanunlar var. Var değişmez. Onun için millet gerçek dini anlamak istiyor. Hakkı duymak istiyor. Helal haram hususunda bilgili olmak istiyor. allah Teala bazı imkanlar yarattı. Şimdi arayan buluyor. En azından internetiydi, işte bu radyo Dalebül Efebiydi. Bize internet sitesiydi. televizyon program oluyor. Bayağı bir sorun var. yani ilmi. Baya bir meseleler değişiliyor Artık kimse, ben bulamadım, edemedim, dinleyemedim, mazul sayılmaz. Hakkı duymak lazım, hakkı bilmek lazım. Eğer bu millete doğru gidin anlatılsaydı, tabii ki bugün suç oranları bu kadar fazla olmazdı. Ama bir yandan hocalar, doğru konuşanlar engellendi, vaaz yalan yanlış konuşanlar ortaya çıkarıldı. Onlar da dini yanlış anlattılar millete. Esas tam tersi. Bundan dolayı bugün artık bu hale geldi. Bugün işler karıştı. Rabbimden başka bu işi kimse düzeltemez. İnsanların huyu bozuldu. Bunu ıslah etmek ancak Allah'ın elindedir. Celle Celal Hidayet ancak Rabbimiz tarafındandır. Ama ne yapacağız? Tebriye devam edeceğiz, puasa devam edeceğiz. İyi iyiliğe netmem sadakadır, kötülükten netmem sadakadır, değil mi? Şu azlar hep sadakadır. Sen diline ulaştırsan, sadaka vermek kadar sevap yani. Heder Ya Rasulallah, ne be Rübis, yahu biz ucu o. fakirler geldi, Ya Rasulallah, zenginler bütün sevapları aldı, git ki. Niye? E kılıyoruz, onlar da kılıyor. Oruç tutuyoruz, onlar da tutuyor. Cihada gidiyoruz, onlar da geliyor. E, ama biz paramız yok, sadaka veremiyoruz, onlar sadakadır. Zekat veremiyoruz, onlar zekat <gülüyor> veriyor. Fitre veremiyoruz, onlar fitre veriyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buydu mu Allah sizi aşağı etmedi. Sizi bir şeyden eksik bırakmadı. Neden? Çünkü sizin Subhanallah demeniz sadaka yazılır. Herkes bir o sadaka diyor, kendi sadaka diyor. ''La ilahe illallah'' dedin, bir sadaka sevabıdır. Beş bin tane ''La ilahe illallah'' dedin. Beş bin tane sadaka vermiş oldun bugün elhamdülillah sadaka Ben nevru bin sadaka iyiliği emrettin, helalı beyan ettin sadaka verdin neyvan diyor sadaka, haram yapma yalan deme, bak şu ölçüyü tartıyı e, bozma eksik etmedin, sadaka ne kadar fazla sadaka kazanma imkanlarımız var onun için sohbetlerde duyduklarımızdan doğru anladıklarımızdan şüpheli olduklarımızı nakletmeyelim aklımızda doğru kalan meselelerden Sadana nakledelim. İnşallah Rabbim yeniden kalplere hidayetler ekecek inşallah. Sadrı göreviyle bu kullarını vesile edecek inşallah. Siz kullarını vesile yapacak, fazla yapacak. Yeniden dinimizden parlayacak inşallah. Parlaması başladı, parlaması var. Şimdi benim olan sıkıntı bu kötü alimler. İşte ayet abisi okuyup yanlış manalar veren veya kasıtlı tarif edenler Allah muhmeti şerlerinden muhafaza etsin. Allah'ın bunlara fırsat vermesin. Allah'ın bunların çenelerini kapatsın. Allah'ın bunların ilimlerini iptal eylesin. Akıllarından kalplerinden bildiklerini Rabbim söküp çıkarıp ne zahil etsin. Bir şey bilemeyecek hale gelsin. Kocamaz hale gelsin. Amin. Amin. Kim bu milletin inancını bozuyorsa, itikabını bozuyorsa, fıkhını bozuyorsa Eli sünneti bozmaya çalışıyorsa, eli kalem tutuyorsa, yazıyorsa, Allah kalemlerini kılsın, Amin. kılsın Amin. Allah ilaçlardır kılsın, Allahım Rabbim acil helaklarını takdir et. Bugün en büyük bela, yani doktorun efendim yanlış tedavisinden, yanlış teşhisinden, eczacının yanlış ilaç vermesinden, efendim ameliyat masasında yanlış ameliyat etmesinden daha büyük tehlike onların hepsi günah kefaret olur tabi doktorun eserisine günah yazılır yanlış yaparsa ama adam en azından günahına kefaret olur Adam ahirette bir olmaz ama bir adamın kader yoktur kadere inanmak lazım değil dediğin anda o adam kafasını karıştırdın amen tüzünü bozdun o adamı helak ettin ebedi cehenneme attın sen kurtulabilir misin daha? millet DNA olmayacak hakkı arayacak hidayet arayacak, Allah'ın hidayet yaratacak fazl-ı keremliğine şimdi bize farzlar yönelmiş İşte 36 yıbh okuyoruz, neymiş? Estaizu billah ve ev fulkaylidâ fildûn müşteriler için ölçüm yaptığınızda ölçeyi tamamlayın, ölçeyi tam yapın hiç eksik yapmayın, bir zelre kram eksik olsa Düşün ki kaç kişiye böyle taktın, ölçtün, ne kadar? Ahirette kul hakkı. Yani bir gram hakla adam ahirette cennete giremez ya. Yani. Ne buyuruyor İmam-ı Hazretleri? peygamber kadar ameli olsa, bir zerre kadar da kul hakkı üzerinde olsa, ödemeden cennete giremez. Ödemeden çenete Orada da ödeşmek zor. Burada bir gram, iki gram, beş gram mesele değil ama, Ağrı ettir bir gram eksik verdiğin adama evvelden ne yapar köşkünü sarayını alıp gider sana halkın eler etmediyse sen cehrede giremezsin bay abi cevabını götürür ne uzunlar ver burada bir liralık iki liralık şeyi doğru yap hatta senden geçsin ondan geçmesin biraz da fazla yaparsın şüphelenirse ölçüm yaptığınız zaman tam yapın. Tartarken de vezinu tartın bilkis tasil mustaqiin dost doğru teraziyle tart. Terazi her şey ona kuruluyor da gramı şusu busu kilosu oradan anlaşılıyor. Terazi bozuk ayarlarsan o no, bozuk tartar. Ne bozuk bayallamalar ne oyunlar ne şeyler ya hırsızlıkla zengin oldu fare zengin oldu diğer tarafı çalıyor ya. Ama velaki işte böyle elini böyle şey yaparken tak böyle bir hızlı vuruyor filan böyle bir indiriyem size efendim 250 gram kıyma 350 ile hemen de oradan böyle böyle yapıyor hemen alıyor. o 250 inmeden alıyor. Ya bunun usulü var mesela bir vuruyor dört o 300e kadar da duruyor ne bileyim o oyunları ben de o sahtekalı kukarı bilmem ama millet biliyor ya bunlar her şeyi yapar belki de tartının altına civar koyar bir şey koyar öyle de var her şeyi iki misli gösterme usulü yani. Yaparlar. Ne yapmazlar? Ya? Her yeri soyuyorlar. Fırın madık yok duvarı geliyorlar Şeyin binanın arkasından geliyorlar. tünel kazıp alttan çıkıyorlar. Kapıda bekçi duruyor, içerisi soyulmuş. <gülüyor> Adam bile bak sabah diyorlar, bir "Lan bura soyulmuş, sen neredeydin? Buradaydın. Uyudun mu? Yok. Arif ne biçsin alttan tünelden yana patpamdan gelmiş." demiş. Kuyucunun ortasına kapıda girelim ki hep kapalı ya! Ne böyle olur. Allah Allah! Ne olacak ahirette bu işler ya? Nasıl hesap vereceksin ahiret? Nasıl cevap vereceksin? Ölüm var ya! Kabirde yatacaksın, mühkendekil sualine ne cevap vereceksin? Basacaklar sana sopayı, kabrin ateş dolacak, ben hurabem söylüyorum sana ya! Kabrin ateş dolacak, cayır cayır yanacaksın ya! Nasıl yanacaksın yangına? İşte sen denemezsin bedav! yaz bu tarafına hadi. Yazdana kadar sızlıyor görürüm. Biraz da kayda çık bakayım. Niye böyle yapıyorsunuz? Hiç maziret yok ya. Hiç ölüm yok onun mu? Ne, bütün bile sen gibi gidiyor. Bugün kadar cenaze çıktı sen ne düşünüyorsun? Allah'ın bizim imanımızı kuvvetlendir. Amin. Ölümü devamlı düşündürmeyecek Amin. ya. Amin. Ölümü çok hatırımıza getirdi. Amin. Hangi günahın karar verdiği onda ölümü hakkımıza getirdi. Amin. Ölümüzü ettir ya Amin. Dâlike fayrûn. işte bu sinçin daha fayırlıdır. Ve ehsenuke zîlâ. Akıbet bakımından daha güzeldir. Yani çok kar edemiyorum. Etme. Ne dedi Şuayb aleyhisselam? Biliyorsunuz Medyen kim kavmidir? Şuayb aleyhisselam kavmidir. Musa aleyhisselam da orada kaldı ya on sene çobanlı bir. Şuhayb Aleyhisselam'ın ümmeti neden battı? Helal bu? Ölçü, He? ölçü, ölçü ve tartıda noksanlık üzerinde Kur'an-ı Azimuşşan'da e, bazı kavimlerin helal sebepleriyle birlikte cikredildi. Lut kavmi erkek erkeğe ilişkiden kadın kadına da ilişki de vardı aynı kavimde Efendim, Şuhayb Aleyhisselam'ın kavmi ölçüyü tarti işte eski etmekten böyle e, Allah Teala bazı kavimler tekstikleri var, karlar var. Zaten inkar içinde müşterek. Bazen de özel hususlar var, var. Veyla medyene havm şuayba. Medyene, yani medyene kabilesi kimi gönderdik? Kardeşleri şuaybi gönderdik. Şuayb a.s. geldi gari bütün peygamberler ne diyorsa o da aynısını söyledi. Ne söyledi? Ya kavmi Abdullah ey benim kavmim Allah'a ibadet edin. Ma aleküm illallah gayruh sizim ondan gayrı ilahınız yok. Ondan başka Tapacağınız yok tamam. Velaten buzulmikke alel mizan. Ölçüyü tartıyı noksan etmeyin. İnniya bakun bi khayr. Ben sizin durumunuzu iyi görüyorum. Buna da muhtaç da değilsiniz. Hepiniz yiyorsunuz, içiyorsunuz, geçiniyorsunuz. Hani fakirsen yapabilirsin demek değil ha. Burada onların halini anlatıyor. Ve inni gav Ben sizden korkuyorum. Başınıza gelecek azabeyim min Bir günün azabı başınıza gelecek. Her tarafı kuşatacak. Kimse kaçamayacak. Ve ya kavme vülmikâle vel mizâne bil kusb Ey benim milletim! ölçü tartıya adaletle tam yapın! وَلَا تَوْخَسُنَّا سَشْيَاهُمْ İnsanlara eşyalarını vereceğiniz metalarını noksan etmeyin! وَلَا تَعْفَوْ فِي الْاَرْضُ مُفْسِد۪ينَ Yeryüzünde fesat çıkarmayın, bolguncu vaziyette dolaşmayın! Bunu her yere kıyas yapın siz! Değil mi? Faturalar meselesi... He? Adam... Kullanmadığı suyu yazdın adama Bu da buna girer Elektrik o kadar kullanmamış yazıyorsun adama fazlada Bu da buna girer Telefon konuşmamış iki dakika bir dakika fazla yazıyorsun adama Bu da buna girer Ne oyunlar dönüyor şimdi illaki herkes peynir takmıyor yani Kimisi de böyle işler yapıyor ince işler Bilgisayarın başında Muhasebecilik bu muhasebecilik nefet bir iş Yanlış hesap yapar. O adama dedi ki adam sana teslim olmuş. Efendim gelir sendeki hesaplara göre hareket eder. Sen de o hesapta ileri geri yapmışsın. Adamın haberi yok. Ortaklar arasında ne meseleler. İşin başında olan var, olmayan var. İşinde başında olan ne yapar. Oradan kârı 90 gösterir. Buna az para versin diye. Bak ne meseleler yani. Bunlar hep yapılıyor. Bir de kendine göre muhasebeci buluyor. Bo, Bozacı'nın şahidi Şıracı. Ondan sonra şuradan kaçıralım, buradan ortaktan kaçıralım, vergiden kaçıralım falan falan. Gerçi vergi meselesini soruyorlar ama vergilere de e, mesele farklı biraz. Çünkü e, adaletli vergi olacak. Konulan vergiler adaletli olacak. Devletin halktan vergi alma hakkı vardır. Ama vergide ne olmayacak? Adaletsizlik, eşitsizlik, olmayacak, zenginle fakire aynı muamele olmayacak, herkese gücüne göre olacak yani. Böyle her tarla ay, sabandan sürmeyecek, orada da işler var. Ne olacak böyle bu işler, ee, layıklık bizi kurtaracak ya, layıklık işte, layıkız yani, her şey layıkız yani, her şeye layıkız. Olmaz. Allah'ın kitabına baksa bütün bu işler tücelir mi? Tücelir. <gülüyor> Kur'an'a, hadise baksa her şey tücelir mi? Tücelir. Yahu ben parti parti bursam paşa geçerim ya. <gülüyor> Niye? Çünkü ne, ne diyor kurakırım? Fakirin elektrik suyu, para, su parası, elektrik parası, efendim doğalgaz parası, ödemek imkanı olmayan asgari ücretiyle asla almak cahiz değil. Ne yapması lazım? Devlet meytülman onu karşılaması lazım. Oooo! Herkes beni seçecek değil mi? <gülüyor> ya! Bizim millet bunu bana <gülüyor> Ben Benden üç cüleksin al gel. Kim olursa o. Değil mi? Bunlar da... Işte bazı palaklarından çıktı eskiden. Şunu yapacağım, bunu yapacağım, kırk anahtan dağıttılar falan. Neyse onlar da yedi gitti, sekiz geldiler. Şimdi tabii yaşlandılar da ge gelemiyorlar. Yoksa şimdi bile gelirler. Çünkü millet seviyor mu işte. Vallahi orayı çok seviyor yani. Şunu yapacağım, bunu yapacağım, yapamayacağın işi konuşmayacağım, o da halam. Şimdi işte doğru müslüman adam olsa siyasetçiler, memlekette bir sorun kalmaz. Neden? Adam doğruyu konuşuyor. Doğruyu konuşunca da ne der? Maaşlara zam yapamayacağım, kusura bakmayın. Elektrik, Şu parası alacağım. çare yok. Bu türlü geçinemeyiz. Deri anda kimse sana ne vermez, sen de kurtulursun, onlar da yalandan kurtulur. Ama işte olmuyor. Bütün mesele milleti nasıl kandıracağı. Ondan sonra işin başına geldi. Hadi bakalım, et bütçe denk olmuyor. Mesela ayağını temizledin ya buraya gelirken. Gel. Ne bütçe denk olmayacak belli. Değil. Ama alamazsın. Fakir ya ukarip ya 600-700 lirayla kaç 300-400 lira kiraya veriyor o da keci kondu da oturuyor zaten. Ya. Nasıl verecekler ettiyorsun o arkadaş? Maraylamak lazım. Haksızlık yapmayın diyor Şahıvali İslam yani. Zulüm yapmayın adaletli olun o her tarafa gider büyük mesele bu mesuliyetli mesele bu tatbık etse hiç fakir kalır mı? Allah'ım. Allah. Allah. Bir fakultfon çıkartmışlar. Ondan ne yi tiğimi diyeyim. Yani halbuki zenginden alınacak kırktanır zekat, zekatı da gelecek devletin tahsil damları hesap edecek. Sen öyle istediğin kadar kendi kafandan vermeyeceksin. Mallar yığılmış mağazada. Ondan sonra kendi kafasına göre ben bu sene vermiyorum. Bu senin keyfin mi be? Niye? Bu sefer çok borçum var. Hesap ettik mi borcunu alacağını? Yok hesap alıyoruz mu? Borcum çok. Olur mu bu iş ya? Borcum şu kadar. Geliri kaç kat? Malım kaç kat? Ama şimdi devlet tahsilleri gitsin, her gelir biriktiğe gelse, ceketle hesap etse, onu da sadece fakirlere verecek. Ha başka bir yeri yok, yola çeşmeye yok, hastaneye pastaneye. Fakirlerin eline verirse fakir kalmayacak. Bu kadar işsizlik sorunu var. Zekat işsiz, işsizlik sorunu kalmaz. Amma ve hala tutturmuşlar bir laiklik, Hala. E bu sizi getirdi getirdi buraya Bu vurdurdu duvara tosladık da daha nereye gideceğiz ya? Daha nereye gideceğiz? E i̇şte işte layıklığın başı Yunanistan çöktü gitti. Amerika, millet çıktı sokağa. Herkes rahatsız. İşçiler rahatsız, şunlar rahatsız, kapitalist sistemden yani kimsenin memnun olamaz. Adalet yok. Bir yere kadar durur, durur, millet patlar, infilak eder. Bizim milletin Müslümanlığı neye yarıyor biliyor musun? Ancak şuna yarıyor biraz tabii ki, ona şüphe yok. Ya boş ver milletine kazanıp kanaat edelim, sabredelim, azıret var, cennet var. Bu yüzden bizimkiler biraz zor çıkar sokak. Yani Müslümanlığımız iyi o bakımdan. Ona yarıyor. Onlar çok uyuyor. Ya Müslüman değil misin? He Müslüman. Müslümanda sabır yok. E O zaman sabret. Ben yiyeceğim. Sen sabır <gülüyor> O adam. He sabredin. Doğru. Kük filmi gibi. Sen neden bak bu memleket. Bunun izahı yok. Bu memlekette bu sosyal yapının izahı yok. Bir topluktan ölüyor. bir açlıktan ölüyor. İzahı yok. Amma vela <gülüyor> kimse i̇şte, Halk Müslüman oluyor ya. Halk Müslüman ya. Ona gelmiş. Işte. Halkın kazını almak için Müslümanlık çok iyi. Tamam bu bu da elden gidecek yakında. Çünkü öyle eskiden de olmuş Müslümanlar. Değil mi? Sabredin, oturun, görmezden gelin, susun, az konuşun, dünya kelamı yapmayın. Millet oturuyordu şimdi bu yeni Müslümanlar yakında ayağa kalkar. Adamlar bir şey artık dinde, imandan haberi kalmamış ki. Onun için ah dini mübeyle İslam olsa, denk gelir adet. Fakirler adet, er eğer adet. Kurban olduğun Kur'an Allah'ın bize İslami nizam nasipet Ani düzen nasipet Amin Allah'ım amin Allah Ya Rabbil Alemin Bu millet niye istemez onu ben anlamam ya Ne gelince istiyorum İşine gelmiyor. Onlar da işte ya diyor, hocam işte İslam'ın düzeni gelince Karıları örter hepsini Bir tane çık bak karı göremeyiz e, Görme Ki, Sen karını gör E lan yani karısı niye göreceksin Hakkıda böyle düşünenler var biliyor musun Kimisi içkiye, içki yok. yasak olur. Ben bu kara borsaya düşer. Şimdi en azından yine idare ediyorum. Bayağı zandiyeti ama yine de ölmeyecek kadar içiyorum. <gülüyor> ama merakit. E, şimdi gerçekten yasak olur. Bu e, şey e, Bodrumlara iner. O zaman zor olur. Düşürüyorlar bunu biliyor musun? İslam seçtiği, şu yasak olur, bu yasak olur. Zina yasak olur. Allah! Zina yasak olur ama dört evlilikte serbest yok. Allah seni boş bırakacak. <gülüyor> korkma ve Kur'an'dan korkma ve Allah'ın dini en ertiği, en müstakif, en doğru düzendir. Vallahi bunu inanmayan kafirdir. Vallahi kafirdir. Ve men la yahkum bima anzalallah. Allah'ın indirdikleriyle hükmetmeyenler. E lahy düzende Allah'ın indirdiğiyle hükmedebiliyor musun? He? Hükmedebiliyor musun? Hayır. Hayır. Allah'ın indirdikleriyle hükmetmeyenler فَاُلَاجُوا الْكَافِرُونَ Kafirlerin ta kendileri derler فَاُلَاجُوا الْظَالِمُونَ Zalimlerin ta kendileri derler فَاُلَاجُوا الْفَاسِقُونَ ta kendileri Bu kadar ayet var. E sen nasıl dersin ki şimdi ne ayrılık iyidir? Yani Allah'ın indirdiğiyle hükmetmemek iyidir. Allah Tüyler diken diken oluyor. Bu lafı dinlemek ne şirktir. Duymaz da şirktir. Allah'ın bize indirdiği nizamı nasip eyle ya. <Gülüyor> ne işimiz var? Zalimlikle, fazillikle, kafirlikle. Ne işimiz var? Falan sayılayız. Yunanistan'dan ve rekayız. Biz İslam'ı yaşayıp yaşatacağız da dünyaya öyle bulacağız inşallah. i̇nşallah. Siz i̇nşallah. Biz bunu bekliyoruz. Biz bunu beklerken hepten cinsiz mi olalım ya? Allah muhabbet ya. Allah'ın <Gülüyor> da Niye bu kadar kaspar? Niye kapkaç var? Niye fuhuş var? Niye taciz var? Niye tecavüz var? Niye niye niye niye niye? Hepsi bu Allah'ın düzeninin işlememesinden. Niye terör var? Niye terör var? Kur'an'ın hükmetmemesinden. Vemahekel <gülüyor> birileyin ma anzal Allah bir topluluk Allah'ın indirdiği hükümlerle amel etmezse, tatbik etmezse. İlla keale Allah Allah aralarında iç savaş çıkarır, birbirine kılıç doğrultur. Hadis-i şerif hattı hadi bakalım. bir millette zina çoğalırsa, illa ölüm oranı artar. Velâ tasfıkul ölçüyü takdiri eksik ederlerse, illa fakr, fakirlik yayılma başlar illa uhidu bisselin kıtlıkla ve bereketsizlikle cezalandırırlar. Hepsi yok mu? Ölüm atmadı mı? Fakirlik artmadı mı? İç savaş atmadı mı? Millet birbuna girmiyor mu? Ne olacak bu? Sorduğun zaman da bizim gibi hurafeci hocalar yüzünden millet dini anlamamış. Biz anlatsaydık millet anlardı. Bizi anlattırmadınız ki bir şey. Bizi anlattırmadınız. Ha, özel gelenler, dinleyenler, anlayanlar oldu. Ama bu halk genel manada bu sohbetleri dinleseydi. Bugün hiç zannetmiyorum bu kadar böyle olacak. İnsanların içinde iman var ya. Bu halk müslümandır, kalbinde cevher var. Ama cevheri işleyecek, efendim, madenden çıkaracak, işleyecek adam lazım. Adamlarla konuşturmadınız. Şimdi celemeyi çekiyorsunuz, fatura pahalı. Medreseleri kapattınız, tekkeleri kapattınız. Doğuda, Güneydoğuda seydalar faaliyette gö gösterseydi, medreseler faaliyet gösterseydi var, Allah sayılarını artırsa. Amin. Ama az. Eğer oralarda bütün din adamları, ilim adamları sohbetler yapsaydı, rahat olsaydı bu olur mu böyle terör ya? Olmaz asla. Millet oralarda hocalara, şechlere, alimlere, seyitlere seyda derler. Yani, çok saygılı oranın halkı, çok saygılı ama ulaşımlar korktu ve saklandı. Medresede okuyan adama hiçbir imkan verilmiyor, adam niye okuyacak? Okuyacak okuyacak, memur olamıyor, maaş alamıyor, ne yapacak adam? İmam-ı Azam olsan dedi, seni imam yapmam illa imatibe gireceğim. Ya adam ezberlemiş hafız olmuş. Arapçayı yutmuş, bütün kitapları yutmuş, seni ilahiyetteki formasyonlarını suya götürür, suzu getirir, 40 sene daha okudur. Ama adam diyor, İmam-ı Azam olsan diploman yok. Ya bunları yaptınız, ya bu düzeni siz bozdunuz Ondan sonra tabii terörün de zemini yeşerdi, her türlü cehalet, her türlü rezalet yeşerdi. Ondan sonra adam imacifte girmiş, Kur'an'ın yüzünden zor okuyor, okuyamıyor. Kesfeden haber yok, hadisten haber yok, fakat tamce haber yok. Diplomaları almış, çıkmış, gelmiş mi mamamış? Şimdi yanlış da maskurlar mı var Yanlış okuyanlar. Arkasına maziyat ediyorsun yani rastladığın zaman. Diplomayla bu iş olur mu? Ehliyet lazım diye lazım. İlaç işi de lan bu ilâcı Emanet iş yetki hüküm ehil olmayanlara teslim edilirse. Fetez olursa, bekleyecek kıyamet kumaca. رَضِيَّكُ اللّٰهِ خَيْهُ اللّٰهِ خَيْهُ dedi ki Şuhaym Aleyhisselam ya size bir kar kalmıyor mu bu ölçüde tartıda verdi adamı 50 gram dedi 50 gram verdin 2 metredir 2 metre kestin oradan 2 santim 5 santim çalmadın e 5 gram 3 gram çalmadın evet burada sen bir ticaret yaptın aldın sattın değil mi bir kar kalmıyor merkezi kalıyor kalıyor ama kurtarmıyor şimdi ben 5 metrede 5 5'er metre şeyde santimden 50 metre bir metre kazanırım bilmem. Şurada bak. Metresi kaça 20 lira. Ha 20 liraya bu kadar cehenneme girilir mi ya? Allah'ın size bıraktığı kan hayrul lekum ikuntum demi? Allah peygambere inanıyorsanız bu sizin için daha hayırlıdır. Yani Allah'ın verdiği kazanda ne var? Bereket var. Helal kazanmışsın bereket var. Haram kazanmışsın çok kazansan bereket yok. Ve ma'a hafiz. Ben sizin başınızda murakip değilim ki. Sizin başınıza gelip ölçerken, tartarken onu mu kontrol edeceğim ya? Kalu <gülüyor> dediler Ya şu ayı ve solatü ve te emuruke ennetruke ma abudu abavuna ev ennef ma neşha Ey şu ayı. Yav sen dediler babalarımızın taptığı tutuları tapmamızı bize yasaklıyorsun. ve bak mallarımıza karışıyorsun. Şöyle ölçmeyin böyle tapmayın diye bize karışıyorsun. Senin namazın mı sana söylüyor bunu böyle ya? Bak bak senin namazın mı söylüyor böyle? ya? Aynı müşrik lafları şimdi de var değil mi? Sen sakalım mı öğretiyorsun sana bunları ya? Sen çarşafı mı söylüyorsun sana bu? İndekene erkele halimur roşi. Ya dediler sen acele etmeyen halimseli olgun bir adamsın. Niye karışıyorsun ben ne almışım ne satmışım ya? Sen bize de aynı sözü söylerler. Ben de biraz kürsüde böyle konuşuyorum. Aşağıydım çok yumuşak kuyru bir adamım baksam böyle buradan ahkam çeşiyorum aşağıda yani iyi, zayıf huyluyum iyi insanım kaba değilim, bağırmak çarpmak ama o seferki ya hocam sen iyi huylu adam, lah napsın, böyle niye onu ona, buna çatıyorsun? ya ona buna çarpmayayım da nasıl durayım ya? sen kaderi inkar edeceksin sen iman şartını ikiye indireceksin sen namazını şey indireceksin, ben de buraya çıkacağım, hoca sorduracağım doğruyu söylemeyeceğim. Benden onu beklemez. Peygamber'e ne yola Sen Halim, sen iyi adamsın, iyi huylu adamsın. Ne karışıyorsun biletin, kim ne yapmış, kim eksik tartmış, ökmüşsün, ne karıştırıyorsun? Hep böyle derler ha hocama. Karışma ya hocama. Başına sıkıntı gelir. Bilmem ne. Ondan sonra, mahkeme açanlar, içeri altanlar, şöyle, ver olsun. Ya biz böyle olduk zaten. Ondan sonra da bazıları da dediler, demediler değil. Eriş adam etmek mi? Değişim diye ya karışma sen. Yaptım böyle işte. Çok konuştum kral. Gelir yani bu bana yeniden o. Kolle Choi Başkan'ı Ya oğlum mi. Evvelim milletim. Rabbi ki ben kuntu ala beyne gibir Söyleyin bakayım. Bana Allah'tan ayet gelmiş, din gelmiş, deli gelmiş. Volacak alimin rızkı hasene. Allah ben kendi tarafından güzel rızık var, rızık kandırmış. Ben bildiğim doğru işte nasıl demeyeceğim? Ve Ben size yasakladığım şeyi kendim ters gidip de yapmak istemiyorum. Ne diyorsam size onunla ben de amel ediyorum. Gücümün yettiği kadar ben sizi düzeltmek istiyorum, alemi düzeltmek istiyorum ölçüde tartıda noksanlık yaparsan zina yaparsan, çikip yersen, kumar oynarsan faiz yersen, yalan dersen nizam kalmaz, düzen kalmaz güven kalmaz, bunalı olur insanlar hiçbirine itibar etmez itimat etmez, bak eskiden sözle, lafla alışveriş olan memlekette, şimdi tüketle senetle bile vermiyor adam ödemeyeceksin diye, hiçbir itibarı kalmadı insanların çünkü İslami düzen işlemiyor işte bu ifsattır ama Kur'an'a göre yaşayan herkes uşlaktır. Semâte vefik'in illâ <gülüyor> billâh. Ben muvaffakiyet ancak Allah'ın yardımıyla. Ale tevekkülü <gülüyor> ileyhi. Ben ancak Allah'a güvendim. Ben ancak ona yönelirim. Ve lâ kum li'remen leküm şikâkî. Ey isibekum mislümâsâbuhû men yuhilâlkeum mehudinâ kul masâlih. Ey şaibasen ey millet. Bana karşı geliyorsunuz. Başta inanmıyorsunuz. Tutları bırakmıyorsunuz. Sonra ölçüyü tattı, eksik ediyorsunuz. Laf dinlemiyorsunuz ama bana karşı gelmeniz sizin başınıza, Nuh kavminin başına veya Hud kavminin başına veya Salih Aleyhisselam kavminin başına gelen belaların bir benzerini yakında getirecek. Sakın siz de o belaya düşmeyin. Lut kavmi de sizden uzakta değil. İşte o ölü denizde dedikleri yerde. Sadun. Efendim lüt kavmi de sizden uzakladı. Nasıl taşlarla Allah onlara taş yağdırdı? Nasıl onların yerin dibine geçirdi? Estağfirullah râbbekum cümmetuhu ile Rabbinizden afisleyin. Sonra Allah'a tövbe edin. Bütün hatalarımızdan, cemî günahlarımızdan yarım. Tövbe yarım. Estağfirullah, estağfirullah Estağfirullah el-azîm en-nedîlâh ilâhe illâh el-hayyel fayyum ve cümmetuhu ile <gülüyor> Yani üç kere bunu okusak Allah ne kadar merhamet sahibi ki, harpten kaçsa, en büyük günah yapsa diyor, pişman olup şunu üç kere okusa affolunlar. Estağfurullah ala azimel ladi la la lahu al-hayy al-quwudu'l kudi. Estağfurullah ala azimel ladi la la lahu al-hayy al-quwudu'l kudi. Bu dokuzumütebssininde gördünüz. İmam Mekhlul, rızı Allah teala bir toplulukta, bir millette, bir memlekette herhalde 15 kişi, 15 kişi olsa günde 25 beş kere kendi günahları ve Müslümanların günahları için af o memleketle toptan bela gelmezdi. 15 kişi olsa en az 25 beş kere kendi ve toplumun günahları için istemal edilir. Bu noktada ben yazdım. İstifa Risalesi'nde var. O İstifa Risalesi'nde var 27 kere, 25 kere. Hatta öyle bir istifa. ne o? Estağfirullah ellezî La ilâhe illâhu ar-rahmanen rahîmel hayyel qayyûmellezî La yemûtu ebeden ve etûgu ileyhû bi khîrî Bunu 27 veya en az 25 kere. Yapsa kendine, ailesine, mal mülküne, mahallesine, çevresine, ...ve hatta bulunduğu memleket halkına bela gelmez. Denemişler bunu sahip olmuşlar halinde. Hadis Şerif'te de geçiyor, 27 kere. Var bir 15 kişi çıksın bunu yapan ya. Ben de bir gün yapıyormuş görüntüyorum. Bir gün yapıyormuş görüntüyorum. Eskiden arabanın önüne yazmıyorduk. Sonra arabayı değiştiriyorduk gidelim. Şimdi kiralı tuttuk bir araba zaten. O arabanın önüne diyorum yazın şunu. İstihbarları unutma. Böyle yazmıştım, böyle vardı. Önümde şimdi yine unutuyoruz. Arkadaşlar ayet kendi olsun. Onu ölme yaşına. Ama 15 adam lazım. Bu şi jamaattan birlerimiz gelsin. Ben de gelmesin. Bu istiğfar özel. Değişik bir şey. Daha kolay Allah mağfireli, veril müminine velû mina. Bu daha kolay. Bu tam dişinize göre. Allah mağfireli, ya Rabbi beni affet. Veril müminine. Ben vermedim. Hadi bana el 15 işi 25 kere. <gülüyor> <gülüyor> Rabbim şükür çok, çok sever, Müslümanlar çok sever. "Galiba şey, malak senin dediklerinden birçoğunu lafları anlamıyoruz." De bu ya istifa. T bir bir şey. Anlamıyoruz. Ve Zaten seni aramızda çok güçsüz görüyoruz. Ama kabilen bu Kabilen olmasa seni taşla öldüreceğiz? Ve sen sen bizim dediğimiz gibi bir muhteber bir Ama istek kabilen seni tutan yani ırtçuruktan Onun için sana dokunamıyor. Hale yavrum siz Allah'ın gücünü görmüyorsunuz da benim kabilenim gücünü mü görüyorsunuz? Ben Allah'ın peygamberiyim diyorum size. Allah kim? Allah'ı arkanıza attınız öyle Hiç Allah Hiç Allah'ı sabak atmıyorsunuz öyle bi ma Rabbî bimâ ke'amelûnumhîd Rabbim sizin yaptığınız her şeyi çepeçevre kuşatmıştır. atmaz sizi istese. Ve yattı unu emmelü alâ mekânetikûn Öyle değil mi? Siz artık beni taşlayacak hale geldiniz. Siz Allah'a inanmıyorsunuz, Hüküm helal haram dinlemiyorsunuz. Öyle mi? Tamam ey benim kavmem. Devam edin durumunuz üzere, haliniz üzere. Yapın yapabildiğiniz kadar. İnni amit. Ben de cihada devam edeceğim. Tebliğe devam edeceğim. Bağza devam edeceğim. Sevfete alemune meyyeti halabu yuhziyum ve Yakında bileceksiniz. Kimin başına usfay edecek bir azap gelecek. Kim yalancıymış göreceksiniz. bekleyin <gülüyor> belanızı. Siz bekliyorsunuz ben öleceğim ben de bekliyorum siz gebereceksiniz heyran berler neler çektir bu millet teyran ne zaman bizim azap emrimiz geldi necceyna şu ayben vellezine amenuu meavru bir rahmetim minna şu aybu aleyhissalatu vesselam ve onunla beraber iman etmiş olanları acıdık, rahmetimizle kurtardık. Ne dedik onlara? Vahiy geldi Şuray Aleyhisselam'a. Hemen çık, inananları da al git, e geri kalanı bize bırak. Onlar helak olacaklar. İmansızlar kalsın. Çünkü bir e, Cebrail Aleyhisselam gelecek, bir narayla ne yapacak işlerini bitirecek. وَاَفَدَتِ اللَّذ۪ينَ فَلَمُونَ صَيْحًا O zalimleri ne yaptı? Bir nara, Cebrail Aleyhisselam'ın narası kuşattı. Bir de bakıyorum başka halette de var. Şimdi bu halde-i kerimede Cebrail Aleyhisselam'ın narası helak ediyor. Şuara suresini açtık. Şuara suresinde ne diyor? Şuayb Aleyhisselam onlara dedi ki Allah'tan korkmayacak mısınız? Haramlardan sakınmayacak mısınız? İniye Ben çok güvenilir bir peygamberim. Allah'tan korkun, benim sözümü dinleyin. Ben maşelkuhane'min ejder. Ben sizden para bul istemiyorum. Bütün peygamberler aynı şeyi söylediler. Para istemiyorum. Onun için sohbetten para alsan tesir etmez. İnecri ilalaman bil Benim ücretim ancak alemlerin Rabbin'e aittir. Efulkale la ulakunul mughsirin ölçü takti tam yapın eksik edenlerden olmayın ve zilubul kıstasul dost doğru tartın beladen gıfirlenmesin ve la ta'zemu bil-mufsilin insanların amellerinin miktarını eksik etmeyin yeryüzünde bozgunculuk yapıp dolaşmayın ve tequlledihi hep ayetlerini sonlandırıyoruz sizi yaratan önceki katplanızı yaratan Allah var bu alemi Allah yönetiyor, o öldürüyor, o diriltiyor. Her şey onun elinde, ondan korkun. Değil, hadi git sen, büyülenmişlerden birisin. Ve ma'anite illa beşebu Bizim gibi bir adamsın. Peygamber olsan büyük farkın olması lazım. Yememen lazım, içmemen lazım, alışveriş yapmaman lazım. Ve Zaten biz seni yalancılardan olarak düşünüyoruz. Aleyhi, Gökten biraz parçalar indi, taşlar yağdı. Doğru söylüyorsa kafamızda taşlar. Kalema <gülüyor> birer daha iyi biliyor sizin neler yaptığınızı. Sizi korsuzlar, sizi, sizi yalınlar. onu yalanladılar. Burada da görülüyor ki gölge gününün azabı onları yakaladı. اِنَّهُ كَانَ عَلٰى وَيَوْنِنْ azim, O çok büyük bir günün azabıydı. Nasıl oldu? Şuhayb çıktı burak, Münminler gitti. Bunlar kaldı. Ondan bir kuraklık, bir kuraklık yağmur yok, su yok, bir şey yok. Helal olacak hale gelmeler. Ama öyle değil. Bu sefer Allahü Teala bir bulut gönderdi. Bulutu görünce herkes kurumuş hala bu da başka bir surede. Dediler ki bu bulut bize yağdıracak. Ateş yağdıracak. Haberleri yok. Allah Teala diyor ki o sizin acele gelsin azap yağdır kafamıza kökten dediğiniz azap haberiniz yok. Rihun bir yer bir rüzgar bir bulut ki fihâ azabun elîm içinde can yapıcı azap geliyor. Dünyada o kulla şeydi emr-ı Rabbiha. Rabbinin emriyle önüne gelen her şeyi kırıyor, geçiriyor. Şimdi arası Amerika'ya geliyor ya. Hortum, mortum. Şimdi de şey geldi. Kum fırtınası geldi. Her birşey oraya gidiyor ya. <gülüyor> Dünyada başka bir yer yok, hep oraya gidiyor. Ne anlamadım. Her bir haberlerde bir şey Şu kasırga geldi, bu geliyor, bu yolda. Acil denir alın, boşaltın, çıkın, gidin. Gece kasırga kurdu geçiyor. Ge ya ormanlar geliyor. O anda sonra sen emedin kum fırtınası. Ya bir kum fırtınası baş edemiyor ya. Nasıl baş edecek? Gece bir çekirge bastı bir yeri. Allah cehalet çekirge ne büyük orduları dandır buyuruyor. Çekirge ne baş edemez bir memleket ya? Bir memleket çekirge yok edecek. zavateci? Tarlada mahsur kal. Ne aciz teknoloji ne kadar aciz teknoloji. Bir atom bombası attım da var, çekirgeler ösün. E sen de kalırsın. <gülüyor> bir ara yaptılar ya, her gün biri. E, Kovaktilerde oldu öyle bir şey. Şimdi çekirgeler e, şey yedi, ondan sonra ben... Çekirgeler kazmış ortalık. Mahsulleri yiyor, herkesi bu çekirge avla. Yani, silahlan birer. Çekirgenin canı kaç parası, silah. <gülüyor> Çol koşa gider mi adam gider falan. Bir tanesi burasını çekirge kondu. O da karısına işaret ediyor diyor ama. Konuşursam çekirge kaçar diye. Böyle yapıyor velhasıl şarkı da kalktı bir çaktı. Adam gitti. <gülüyor> Çegirgelere bir silah. Bir otomatik çegirge. Rüzgarı ver otomot. At. Kum fırtınası var sana. Rüzgarı kasırga bir otomatik gitti çegirge. <gülüyor> Tam ne Toplandılar bulutun altına bekliyorlar. Allah'ım ya Rabbim buluttan bir ateş yağmaya başladı başlarına. Taş paholar var ile uçtu. diyor evlerinden başı ortada bir şey yok. Hepsi biçilmiş samana dönmüş. Adam diye düşüyor. Bir yandan ateş yağıyor buluttan kaçamıyorlar. O anda da Cebrail aslan nar atıyor. Zaten ateş ama ateş yüzümü yok. ''İnkânet illâ sayheten vâhid eden'' Yasin de var. Habibine, canın kavmine. Cebrail aleyhisselam'ı gönderdik diyor. Bir nara patlattı. ''Feydâ muhâmedûl'' Bütün o zaman Antakya halkı yani, yani, sönmüş ateş külü gibi Öldü gitti diyor. Yani Cebrail aleyhisselam'ın öyle güçlü sesi var ki Şu anda gelse Dünyanın üzerine bir sayha, bir nara atsa Şu anda Yedi milyar, 8 milyar insanın hepsinin kalbi çatlam, ölü kopdu derler ya ölmüş de işte, ha, ölü kapan, hepsi ölür, bir tane sağ kalmaz. O kadar kuvvetli sesi var. Naarası var. Gürültüne de ve kalbi çatlatıyor ya. Bir yandan cemre bağırıyor, bir yandan ateş yağıyor. Tasbaruvi e, diyari, katini, vatandaşları ve memleketlerinde dizüstü çökmüş gittiler, hepsi öldü İngilerr. Kehlet mi yapmıyor Sanki hiç orada kalmamışlar, hiç yaşamamışlar, o sokaklardan hiç geçmemişler, o memlekette hiç bulunmamışlar. Ela muddel madiyan kama biden semud. Kurban oldu Allah. semut kavmi diyor. Salih Aleyhisselamın kavmi nasıl kahroldu oldu? Aleyhisselamın kavmi nasıl kahroldu Nuh Aleyhisselamın kavmi nasıl kahroldu Nasıl uzak oldu? Nasıl rahmetten kovuldu? İşte Şahidin Aleyhisselam kavmi medyen'de kahrolsun diyor. Allah batkımı belayı, Allah'a bedduası kurban olduğum icraat demektir. Senin beni gibi gidecek Allah şunu belasını ver. herif daha sağlam başlıyor ya. <gülüyor> Beddua diyorum benim, herif daha çak. Benim bedduam da tutsa zaten adam kalacak kardeşim. Yok ben duacıyım, de Yo, bedduacıyım bedduacı değilim. Birkaç tane var öyle zındık onlara yapıyorum. <gülüyor> onlara yapıyorum. Tutuyorlar. Birkaç tanesini tuttu ama özel görüşelim bu konuyu kısırdan <gülüyor> anlatamam şimdi efendim Rabbim bastığımız belayı kahriyeyi uzak olsunlar dedi mi bitti onlar iş onun için bu ölçü tartı işi şakaya gelmez bak koca millet bu yüzden helal oldular şimdi bu hususta bir rivayet burada var Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Kuyruklar, evet. Es ve uçurular şeytan. Hırsızların en beteri şeytan için çalandır Hazreti Ali anı sordu, peki ve, ve der ya bu bu nasıl olur? Fakat sallallahu aleyhi ve sellem, ma ne kaza? Her birinden mikalet, vücuten, velayafneten, illa alıver şeytan. Şimdi bir kimse, bir ölçekten, bir avuç, ya yani bir çamak. İşte Çalakla da ölçülenler var ya, böyle batırıyorlar. Eskiden bu kadar teraziler yoktu hassas herhalde. Bir avuç, bir çalak eksik yapsa, o eksik olanı, eksiktiği tarafı şeytan alır. Şeytan geliyor alıyor ha. Allah, Allah Allah. Ve mizal ki erzakum, şeytanların rızıkları ondandır. Şeytan neyle giyiyormuş, geçiyormuş? o eksik noksan yapanlardan, o da oradan götürüyormuş. Şimdi diyorlar hurabet. Ulan ne hurabetsin? Bu hadis-i e, de ayet yok mu? Var. Ne buyuruyor İsra suresinde şeytana Ve fil فِي الْاَنْوَالِ وَالْاَوْلَاٰلِ وَاِيُّٰلُ Sen onların malına da ortak ol, çocuğuna da ortak ol. Malına ortak ol. Oysa sen böyle ondan çaldın kendine, oradan şeytan götürüyor. O şeytanın nasipini. Yani ne demek? En kötü, hırsız şeytan için çaldın. Yani kendine yarasa bari Dersin ki dünyada yaratıp bari. Ama sana da yaramayacak diyor, çaldığını şeytan zaten götürecek, ondan hiç sana da bir de kalmayacak. Şeytan alıyor. Besmelesiz yedin, şeytan beraber yiyor, içtin. şeytan içiyor, hanımına yaklaştın. şeytan yaklaşıyor, mallarına, çocuklarına ortak oluyor. Kursuzluk yaparken besmele çekilir mi? Bir de <gülüyor> Besmele çekmezse şeytan ortak, e zaten iki gram çalıcan oradan, besmele çekilir mi? E çekilmezse şeytana gitti. Allah'ımın ekelel helal, kim helal yerse, böyle kranlara, kuruşlara tenezzül etmezse, hatta milyan dolar olsa, haramsa bırak derse, sabah dinu, dini temiz kalır ırz haysiyet şeref temiz kalır. Ve <gülüyor> kalbu, kalbi yumuşak olur. Ve deme'at aynâ mutasjetillâ teâlâ. Allah korkusundan gözlerine yaş gelir. İşte ben ağlayamıyorum hocam. Belki de sen haram yiyorsun. dikkat et. Çünkü haram yiyen taş gibi olur. Taştan bile su çıkar, bundan yaş çıkmaz. Ha? Gözlerine yaş gelir, Allah korkusundan ama. Böyle sevgilim beni terk diye ağlayan çok <gülüyor> sahtekarlar. Allah için ağlıyor, kaç kişi var? Huzurlu huzurlu ağlıyorlar ya her şey. Allah için niye ağlıyor? Yani görmedikten miyelim, gördükten, görmemiz de lazım değil. Zaten onu gece veren gizli alabak lazım. Veren de bunu iddia Bir adam helal yetse duasının önüne perde yoktur. Duası direkt Allahımızın kabul huzuruna vasıtu. Ve menekelen haram kim haram yetse, maalese kalbi ölür. Nefsi zayıflaşır. Bütün haramlara müptela olur. Şimdi ne dediğim size? Benzin bozuk olursa araba pekler. Adam haram yedi Bütün uzunlarında ibadet, zevki kalmaz. Ve artık onun nefsi haram yedikten sonra zinaya da meyli olur, kumara da olur, yalara da meyli olur. Çünkü benzin bozuk. Helal yeseydi canı ibadet isteyecekti. Haram yedi, canı haram istiyor. Hâdilallah duâvetu. Allah haram yiyenlerin duasını engeller. Ne dedik? Ek duamızda afşama. Dua köklerin anahtarıdır. Anahtarın dişleri olmadan açmaz. Dua anahtarlarının iki dişi vardır. Ek bir helal, Biri yalan konuşmamak, doğru konuşmak. biri de helal lokma yemek. Allah'ım haramdan muhafaza et. Amel muhafaza et. Takva nasip et. Kelle ibadeti. Amin. Haram yiyenin ibadeti az olur. İbadet nasip olmaz namazı zor kılar, üşenir sabah namaza kalkamaz bir iki rekatına sıkılacağım, dağları taşıdın bana namaz demeyin der abdest alana kadar 30 dakika düşünün ya bir dakika abdest alacak 20 dakika oturup düşünüyor ya ha <gülüyor> <Tabii> iman imam <gülüyor> i̇şte. hele o sabah namazında var ya. böyle otur yuvarda dalıyor malıyor az daha gidecek kere zor böyle kaldırıyor kendisini abdesthaneye gösteriyor Müslüman başında da düşünen var <gülüyor> Musluğun başına hala düşünme devam ettik. Haram yetiş. İfadeti az olur, zor olur. Allah'a bizi muhabbet verir. Ya Rabbel Alemin. Evet. İbn-i Abbas radıyallahu anh'a buyururlardı ki bu ölçüyle tartıyla uğraşan tüccarlara tacirlere e şimdi de tabi ölçü tarzı değil, değil mi? Demin dedim muhasebeler, bilgisayarlar, otomatik hesaplar bunlar hepsi buna giriyor. Eksik noksan yaptığın zaman, adamın hesabını karıştırdığın zaman kasıtlı adamın anlayamığı cahilleler var şimdi bu bilgisayar işleri daha da bir acayip oldu ya. Yani. E şimdi evvel adamın eline falan bakıyordun, tartıya bakıyordun falan. E biraz yine anlıyordun bir şey. Şimdi adam bir hesap çıkarıyor sana anlayamıyorsun yani. Böyle de incelikleri var bu meselelere. Bu ölçü ve tartı işi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki La yekfiru racülün ala haram Thumme yeda'uhu leysebi illa mehavetullah Bir adam bir haram yapmaya güç bulursa Zinaya gücü getti imkan fırsat doğdu. oldu Ölçü tartıyı noksan etmeye fırsat doğdu. Bir hesabı karıştırmaya Kendi lehine çevirmeye kendi cebine kasana kesene para geçirmeye veya ortağını kandırmaya veya neyse bir harama imkanın oldu. Bir mani de yok. Yani kimse uyanamaz, edemez, teftiş olmaz. O iş öyle kapanır gider. Garanti bir iş yani. Para sana kalır. Sen sadece Allah korkusundan dolayı o haramı yapmazsan ve terk edersen, İlâh da o vaadi dünyada, kıble ahirette, maa'u hayrulu Allah Teala onun işini ahirete bırakmaz. Mükafatını ahirete bırakmaz. Peşine peşin verir. Mutlaka daha ölmeden, ahirete gitmeden dünyada ona o terk ettiği haramdan daha hayırlısını verecek. Ya bu ne büyük bir garanti bu ya? Bu Allah'ın sözü ya. Gene gene sana söz bozma diyor. Kendi sözü bozar mı ya? Aman kardeşler ne kadar tatlı paralar, ne kadar tatlı imkanlar, ne kadar lezzetli zevkli haramlara imkan ve iktidarınız hasıl olup da hiçbir maniniz kalmadığı anda mutlaka Rabbin devreye girsin. Amin. Allah korkusu aklınıza gelsin. Amin. Amin. Ve dünyada daha hayırlısına ulaşacaksınız. Buna böylece iman ederiz. Bu işin ne buyuruyor? Değerli Ölçüyü, takriği, hesabı, kitabı doğru yapmanız sizin için dünya ahiret daha kaygıdır. Bak dünyada da daha kaygısı gelecek işte. Ayet daha kaygıdır diyor. <gülüyor> <Ya. Ay> ah ah Akıbeti neticesi de çok güzel olur. Hem daha iyisi gelir hem ahirette suali olmaz. Azabı olmaz. Dünyada da meşru helal imkanlara kavuşursun, cennetlerine nâin ulusu <t> olur. <Cortocz> Amin. Sübhane Rabbiyel Aliyyil <tocz> Aleyl ah Mehhab. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Amin selamun ala ala Allah min naseluk al cennet. Næudümük men elna. Allah min naseluk al vaqel cennet. Næudümük müstafatük men elna. Allah min naseluk al cennet. Ma qarabıllam qulü muhammed. Næudümük men elna. Ma qarabıllam qulü muhammed. Allah naseluk muhcel ma naseluk nabiuk muhammed. Sallallahu aleyhi ve sellem. Næudümük neshe nashe alikum muhammed. Sallallahu aleyhi ve sellem. Muhammeden müştehan. Mualeketu lahu lahu leona. Oğul ya şerbunlün hayrı niyetlere Eyle. Amin. Sen fazla bu kereminle yahu bu rızağına vasıl eyle. Amin. Senin rızağına cennetini yaklaştıracak inançlara, amellere muhafaza eyle. Amin. Senin rızağından cennetinden uzaklaştıracak fikir, inançlardan amellerden muhafaza eyle. Amin. Allah'ımız vatanımızı İslam vatandağını iç savaştan, dış savaştan muhafaza eyle. Yar asker, polislerimiz vatanımızı bizi koruduklarını sen de onları muhafaza eyle. Şehitlerine rahmet eyle, faturlerine nur eyle, fatur verip rahmet eyle. Yakında yine bu kadar polis, asker çok şehit oldu yine bu haftalar. Haberler artık bitmez oldu. Ya Rabbi bu kanı durdur Ya Rabbi. Amin. Üsteler, üstelerin üstlerinin ellerini kurut Ya Rabbi. Amin. Bu Ermeni gönderini, bu Siyariz uşaklarını kahveye Ya Rabbi. Allah'ım şampazı görevine Ya Rabbi alemi zulme uğramış bütün İslam dillerini helal eyle. Kafırların ve Filistin'e yardım eyle. Antakya'ya yardım eyle. Amin. Ya Rabb'im Suriye'deki her sünnete acil yardım eyle. Amin. Bu kain usulileri helak eyle. Amin. Ya Rabbi bu bu rejimlerini, bu beşer rejimini kahre eyle. Helal eyle. Düşrü ya Rabbel Alemin. Bir annevele sünnete rahata çıkar ya oğul. Bir akdama her sünnete yardım eyle. Amin. Amin.